Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Oy vermek şirk midir diye bir soru var. Bu soruya hem dini açıdan cevap vereceğiz, hem akli bir şekilde yani maslahatın gerektirdiği gibi cevap vermeye gayret edeceğiz. Bu mesele, oy vermek şirktir. Yani bu iddiada bulunanlar, şunu demek istiyorlar. Beşeri düzenlerde, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen ülkelerde, yani Türkiye'de olduğu gibi, demokratik seçimlere girmek, parlamentoya girmek ve bu parlamentoya girecek olan adaylar kafir olduğu gibi, yani bu sistemle yönetmek istemeleri, beşeri bir sistemle yönetmek istemeleri, küfür olduğu gibi bunlara oy vermek de küfürdür veyahut şirktir diyorlar. Ve bunun içinde getirdikleri delil, Maide suresinin 44. ayetidir. Bu ayette, فَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ buyuruyor Rabbimiz ve Teala. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta, ta kendileridir. Yani bu ayeti delil getirerek diyorlar ki bu küfürdür. Ancak bunu söyleyen kimseler gerçekten de ne maslahatı, ne de ilim ehlini gözetmiyorlar. Bunların söylediklerine kulak asmıyorlar. Şimdi, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimseler, özellikle, Türkiye'mizi örnek verecek olursak, demokrasiyle yönetilmektedir. Türkiye, demokratik bir sistemle yönetilmektedir. Ancak bu, İtikadi bir mesele midir, iştihadi bir mesele midir? Bu konuda ilim ehlimizin görüşleri ortadadır. Allah Subhanahu ve teala Maide suresi 44. ayeti ehli kitabla ilgili indirmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh bu ayetle ilgili diyor ki, Kufrun ne kufur, küfür küfürden aşağıdır küfür küfürden aşağıdır yani her küfür gibi görünen amel küfür değildir çünkü küfre işaret eden lafız itibariyle küfür görünen birçok ayet ve hadis vardır ancak bunlar büyük günaha fıska işaret eder ancak küfrü ortaya koymaz Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Af buyurun Eşine arkadan yaklaşan kimse için Ey Muhammed'e indirilen inkar etmiştir. Ya da e, Efendime söyleyeyim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mü'mine sövmek fısk Onunla vuruşmak küfürdür. Dediği halde Ayette Ayette ee, Hucurat suresinde iki mümin taife birbirleriyle karşılaşırsa yani birbirleriyle vuruşursa onların arasını ıslah edin şeklinde Rabbimiz subhanahu ve teala onlardan mümin olarak bahsetmektedir ki ehli sünnet e, birbirleriyle vuruşan karşı karşıya gelen ne Ali radıyallahu anh ne muaviye ne de diğerlerini tekfir etmemişlerdir kufrun dune kufur ey küfür küfürden aşağıdır Şimdi bir kimsenin demokrasiyi benimsemesi, demokrasiyi hakim kılmaya çalışması, demokrasiyi e, şeriata tercih etmesi farklı bir meseledir. Bugünkü şartlardan ötürü seçime gitmesi farklı bir meseledir. Önce şu ayetin etrafında durup, daha sonra inşallah detaylandıralım. İmam Elbani Rahimahullah, küfür fitnesi diye küçük bir risalesini bastılar. Onun ses kaydından talebelerin oluşturduğu bir risale var. Ve orada şu örneği verir. Der ki, bir hakim, ben burada biraz daha detaylandırarak söyleyeceğim bu sözü, bir hakim Allah'ın indirdiğiyle Hükmetmekle mükelleftir. Hükmettiği zaman bu kimse isabet etmiş midir? Evet etmiştir. Mesela hırsızın elini kesmesi gerekiyor. Hakim hırsızın elinin kesilmesine hükmediyor. Bu adam Allah'ın indirdiğine mi hükmetmiştir? Evet Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiştir. Peki yine hakim Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor ve hırsızın elinin kesilmesini istiyor. Ancak kalben bu hakim bunu keri görüyor. Hoşuna gitmiyor. Yani diyor ki bu zamanda el kesmek mi olur? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu bir vahşettir haşa. Bu bir zulümdür gibi bakıyorsa kalben bu hakim durumu nedir? Kalbi küfür dolu. Kalbi küfür, küfür dolu. Ancak Allah'ın dirdiğiyle hükmetmiş bir durumda. Dolayısıyla bu kimse... Kafirdir. Yani Allah katındaki durumu kafirdir. Niçin? Çünkü Allah'ın hükmünü beğenmiyor. Peki hemen üçüncü bir örneğimizi verelim. Bir hakim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Hırsıza hapis cezası veriyor. Yani şu anki şu mevcut ee yasalarla hüküm koyan hakimin durumunu ele alalım. Hırsızın kendisine verilen yasalarda hırsızın elini kesemediği gibi buna ya para cezası veya hapis cezası veriyor. Ancak kalben, kalben bu adam diyor ki, vallahi diyor, bu adamın elinin kesilmesi gerekir. Yani kalben istiyor ki şeriatla hükmetsin, Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin, ancak buna gücü yetmediği için kerhen, demokratik yasalara göre Hırsıza ceza veriyor ancak kalbi hak olanı istiyor. Nasıl siz bu hakimi kafir diyebilirsiniz? Yani buna bak şimdi şu üçüne de hücceti oluşturursak üçüne. ilkine sorduk kalbi de yaptığı da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek istiyor. Bu kişi mümindir bu konuda bir sıkıntı yok. İkincisi... Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor ama ona sorduğunuz zaman diyor ki bu zamanda bu yasa olur mu? Kalbindekini ortaya çıkartıyor. Bu kişi Allah'ın indirdiğiyle hükmetse bile ey küfre düşüyor. Niçin? Çünkü Allah'ın kanunundan, hükmünden hoşlanmadığı için. Üçüncüsü ise beşeri bir hükümle hükmediyor ancak ona sorduğunuz zaman diyor ki vallahi ben istiyorum ki bu adam Allah'ın hükmüyle hükmedilsin ve bu adamın eli kesilsin. Siz bu adamı nasıl tekfir edebilirsiniz? Bu adama kafir demek şudur. Yani sen ebediyen cehennemliksin. Dolayısıyla bu konu ağızlarına küfür lafzını sakız edip şu kafirdir bu kafirdir diyenlerin işi değildir. İlim ehlinin işidir. Ve bugün mesela İmam Elbani Rahimahullah'a soruldu dendi ki parlamenter sisteme geçmekle ilgili ne dersiniz? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen toplumlarda buralarda görev almak, buralarda vekil olmak ve yasamaya, e, aday olmaya ne dersiniz? Dedi ki biz böyle bir şeyi kimseye tavsiye etmeyiz. Ey bu batıl bir yoldur. Bu batıl bir yoldur dedi. Ancak ille de bir Müslüman çıkar derse ki ben kendimi feda ediyorum. Ben kendimi yakacağım yani tabiri caizse. Yani benim gördüğüm ben ümmete ancak seçimlere girerek parti kurarak faydalı olurum derse, biz tavsiye etmeyiz ancak bunu derse ve yaparsa ve böyle bir şeyin içerisine girerse o zaman biz bu kimse Müslümanlara faydası olacak ve Maslahat gereği biz diğerlerine değil bu adama destek veririz diyor. O zaman diyor kendini yakan bu adama Müslümanlar için bir şeyler yapmaya çalışan bu batıl kanunlar içerisinde bir şeyler yapan kimseye o zaman Müslümanlara fayda sağlamasından ötürü biz bu kimseye destek verilmesi gerektiğini söylüyoruz diyor. Ancak i̇mam Elbani rahimahullah vefat etti. Ondan sonra gelen büyük talebeleri ondan daha farklı söylemeye başladılar. Mesela Şeyh Adnan el-Arur ya da Şeyh hid Abbasi ki Şeyh hid Abbasi geçenlerde Türkiye'ye gelmişti. Ben bu, bu konuyu onunla görüştüm. Ve inanın o şunu söyledi. Demokratik sistemlerde Davetin önünün açılabilmesi, Müslümanların Müslümanların dinlerini yaşayabilmeleri için eğer bu demokrasiyle mümkünse o zaman ey yani seçilmeyle ya da parlamentoya girmekle mümkünse o zaman Müslümanların böyle bir parti kurması vaciptir diyor. Dikkat edin kendi hocasına göre daha büyük bir söz söylüyor, daha önemli bir söz söylüyor, vaciptir ifadesini kullanıyor niçin? çünkü diyor eğer başka türlü mümkün değilse ve yine bu şeyh bana detaylandırarak şöyle dedi, şeyh-i abbasi Allah onu korusun, dedi ki mesela dikkat edin dedi, aslında dedi Müslümanların yaşadığı ülkelerde ki bir Müslüman mutlaka şeriata gönül bağlamıştır ve Allah'ın hükmü üzerinde bir hüküm tanımaz, kabul etmemesi gerekir, ancak bunlar hem demokrasiyi övüyorlar, bu batı toplumları ve Amerika, hem demokrasi en iyi bir yönetim biçimidir diyorlar, hem de demokrasinin Müslüman ülkelerinde kaim olmasını istemiyorlar o yüzden Müslüman ülkeleri hep karışıktır İslami toplumların olduğu ülkeler, mesela Suriye'ye bakın, yani onlar istiyordu ki hep Esad kalsın ya da Mısır'a bakın, ya da Efendime söyleyeyim Irak'a bakın. Halbuki gerçekten onların tarif ettiği manada demokrasi işleyecek olsaydı, herkes özgürce düşüncesini söyleyebilirdi, kimse kimseye dayatmada bulunmazdı. Bu da davetin önünü açar, iyi kimselerin iş başına gelmesine sebep olurdu. Ancak demokrasiyi bu denli öven insanların aslında... Ee, İslami ülkelerde ya da Müslüman toplumların yaşadığı ülkelerde e, nasıl da aslında demokrasiyi bile onlara nimet gördükleri ve çok gördükleri dikta rejimlerin, baskıcı yönetimlerin kalması için gayret ettiklerini görürsünüz. Hiç kimse sözümüzden şunu anlamasın. Yani biz demokrasiyi övüyoruz veya biz demokratız. Arkadaşlar, yapılan seçimde zaten İslam mı, demokrasi mi? Yani biz sandığa giderken sen İslam'ı mı seçiyorsun yoksa demokrasiyi mi seçiyorsun diye bir tercih yoktur. Sen demokrasinin yandaşı mısın yoksa İslam'ın yandaşı mısın diye bir tercih yoktur. Bu demokratik bir seçimdir. Sandığa gitmediğiniz zaman ki siz giderseniz muhtemelen iyi kimselere, size yakın kimselere, sizin gibi düşünen kimselere ya da kıbleye yönelen kimselere oy vereceksiniz. Ancak gitmediğiniz takdirde bu, bu gitmemenin kime yaradığını da görmek gere gerekir. Aynı İmam-ı Şafii Rahimavullah'a soruyorlar, diyorlar ki, Hak nerededir? Hak nerededir? O da diyor ki, düşmanlarının okuna bak. Düşmanın okunu nereye yönlendirmişse, hak oradadır. Dolayısıyla bugün ülkeyi batırmak isteyenlerle çıkarmak isteyenlerin savaşı vardır. Ve bugün davetin önünü tıkamak isteyenlerle, İslam'a savaş açanlarla Müslümanların savaşı vardır. Bugün popüler olduğu için söylüyorum AK Parti'nin, AK Parti'nin, Yaptıkları gerçekten Müslümanlara fayda vermiştir ve insanlara fayda vermiştir. Eğitim alanında, sosyal alanda, sağlık alanında ve daha birçok alanda. Ancak bu kimseler kaybettiği zaman hiç düşünüyor musunuz kimler sevinecek? Eset sevinecek, Rusya sevinecek, Rafidi İran sevinecek... Acilciler örgütü sevinecek, mihraç ural ve benzerleri onun örgütü, sınır boyunda olanlar. Kimler sevinecek? Komünistler sevinecek, solcular sevinecek, laikler sevinecek. Ey bu ümmete karşı düşmanlık besleyenler sevinecek. Eğer siz Allah'ın indirdiğiyle hükmedilsin istiyorsanız, buyurun sizin davetiniz şeriata olmalıdır. Allah'ın dinine olmalıdır. Siz partiye veya siyasete davet etmiyorsanız, bu kimseler sizin davetinizin önünü açsınlar ve siz Allah'ın dinini yeryüzüne yaymak için gayretlerinizi ortaya koyunuz. Siz bu konuda mücadele ediniz. Ve İbni Hüseyin Rahimahullah'a, yine bu sorular soruldu. İbni Hüseyin Rahimahullah'a destek verilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu insanlar iş başına geldiği zaman onlardan küfür sözler sadır olabilir. Demokrasiyi öven sözler sadır olabilir. Çünkü siz şunu bekleyemezsiniz bu insanlardan. Yani biz Allah'ın hikmünü getireceğiz, biz şeriatı getireceğiz. Ancak görünen o ki bu insanlar gerçekten Müslüman insanlar ve İslam'ın şu toplum üzerinde yayılmasını ve hakim olmasını, bu değerlerin yücelmesini isteyen insanlardır. Ve yine, ilim ehlimizin ortaya koyduğu bilgiye dayanarak, bugün için, oy vermek, vaciptir diyorlar. Ey Yani kötü kimselere karşı iyi kimselerin desteklenmesi vaciptir. Ancak, bu iştihadi bir meseledir. Belki yarın, şartlar değişecek, ve, Oy vermek haramdır diyeceğiz. Yani ilim ehlimiz verilmemesi gerektiğini söylerse elbette biz de bunu söyleyeceğiz. Alimler bu konuda ortaya koyarlar, vakaya göre hareket ederler ve bu vakada oy vermemenin ümmete maslahat sağlayacağını söylerlerse ey biz buna uyarız. Ya da yeri gelecek, yeri gelecek üçüncü bir görüş, Oy vermekte vermemekte maslahatta bir şey katmıyorsa bir şeyi değiştirmiyorsa o zaman kişi bu konuda serbest kalır. Nasıl? Şöyle bir örnek verelim. Mesela A partisi diyelim ki AK parti iktidara gelmesiyle B partisinin C partisinin iktidara gelmesi arasında hiçbir fark yoksa diyelim ki CHP gelse de aynı şeyler olacak. AK Parti gelse de aynı şeyler olacak. AK Parti gelse de aynı zulüm olacak. CHP gelse de aynı zulüm olacaksa o zaman bunların hiçbirine oy verilmez. Çünkü o zaman vacip de değildir, hiçbir şey değildir. Ya da AK Parti geldiğinde de özgürlükler olacak. Müslümanlar rahat nefes alacak. Müslümanların önü açılacak. CHP gelse de aynı şekilde o zaman biz deriz ki bu bizim meselemiz değildir. Bırakın kendiler kim gelirse gelsin. Ancak öyle midir arkadaşlar? Şu an için şartlar, bunu gerektirmiyor şu an için şartlar, ey gerçekten verilmesi gerektiğini, bu kimselerin Müslümanların lehine, Müslümanların faydasına çalışacağından, Müslümanların önünü açacağından, davetin önünü açacağından, bu kimselere destek verilmesi verilmesinin fayda sağlayacağını umuyoruz ve görüyoruz. Ve bu ilk defa deneyeceğimiz bir, deneyeceğimiz bir şey değildir. 2002 yılından, 2015 yılına gelinceye kadar gerçekten faydasının zararından daha çok olduğuna hepimiz şahit olduk. Ve elbette ki kalben demokrasiye iman edip ...demokrasiyi şeriattan üstün tutan kimseyle, bir tevil yaparak, ben bu adama vereceğim, çünkü bu insanlar Müslümandır, çünkü diğer laiklere göre, diğer Kemalistlere göre, bu insanlar bize fayda verir. Bu insanlar, Kur'an'ı okuyan, haramlardan uzak duran, bu insanlar namaz kılan, kıbleye yönelen kimselerdir diyerek veren kimseleri nasıl tekbir edebilirsiniz? nasıl müşrik diyebilirsiniz? Dolayısıyla bu konuda haddini aşıp çok söz söyleyen ve her türlü ameli küfür gören insanlar vardır. En basit ölçüyle, en basit ölçüyle küfür, şirk, nifak her neyse bunlar küçük küfür, büyük küfür ya da itikadi küfür, ameli küfürdür. Şirk, itikadi şirk var, ameli şirk var. Aynı şunun gibi, yani az önce hakim örneğinde verdiğimiz gibi, hakim örneğinde, ey bu kimse amelen yaptığı şey küfür görünse bile, yani demokratik bir yasayla hükmeder, hırsızın elini kestirmez ama ne yapar hapis cezası verir. Bu onun için... Ameli bir küfür olabilir. Ancak ameli küfür, itikadi küfür değildir. Niçin? Çünkü kalben bunu inkar etmiştir. Kalben demokrasiden razı değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalbini göstererek buyuruyor ki اَتَّقْوَاهَا هُنَا Ey takvanın yeri şurasıdır deyip kalbi gösteriyor. Dikkat edin münafıkun suresi ilk ayetinde münafıklar dediler ki Muhammed Allah'ın Resulüdür aleyhissalatü vesselam. Allah da bilmektedir ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Yani münafıklar kalben inkar ediyorlardı. Ancak zahiren mümin ve Müslüman görünüyorlardı. Ancak kalben inkar etmelerinden ötürü, kalben düşmanlık etmelerinden ötürü onlar mümin değillerdir. Ebediyen cehennemdedirler. Ancak Necaşi Müslüman oldu, İslam'ını gizledi. Ve yine kralın yasalarıyla hükmetti. Batıl yasalarla hükmetti. Buna devam etti. Müslüman olduğunu gösteren en ufak bir şey yapmadı. Ancak vefat ettiği zaman Cebrail geldi. Onun mümin olduğunu, iman ettiğine haber verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'de onun üzerinde gıyabi cenaze namazı kıldı. Dolayısıyla bugün maslahat bugün maslahat ...oy vermeyi gerektirmektedir. Bakın şu, ...oy vermek derken... ...yani ben demiyorum inançlı partiler... ...ben diyorum ki AK Parti... ...Müslüman akıllıca hareket etmelidir. Ey hataları olabilir... ...kusurları olabilir, eksikleri olabilir... ...yani bugün... ...bunun desteklenmesi... ...küfür ehline karşı... ...İslam düşmanlarına karşı... ...Müslümanları katledenlere karşı... ...birçok konuda... Birçok konuda bunların müzaffer olması bunların yapacağı fitnelere engel olacaktır. Dikkat ediniz biz 28 Şubatları da gördük 1990'lı yılları da yaşadık. Dediğim gibi AK Parti şu düzende şu şartlarda elbette hataları olabilecek. Elbette ki bazen Müslümanların aleyhine görünen kararlar alacak. Ancak yaptıkları faydalar zararlarından daha çok olduğu için bunları tercih etmek gerekiyor. Bu sebeple, bu sebeple, ayetin ışığında Allah Azze ve Celle buyuruyor, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, kafirlerin ta kendileridir. Yani, eğer küfrü istiyorsa, küfrü hakim kılmak istiyorsa, hem kalben hem bedenen ey elbette bu kafirdir. Ancak dikkat edin, Maide suresi 45. ayette ve Maide suresi 46. ayette de diyor ki, Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse zalimlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse fasıkların ta kendileridir. Niçin bu iki ayeti atıp da ille de kafir, ille de kafir diyorsunuz? İlle de bu adama bir söz söyleyecekseniz deyin ki sen zalimin ta kendisisin ve fasılın ta kendisidir. Kendisisin. Küfür sözü biraz ağır bir söz değil midir? Yani siz nasıl olur da komünizmi benimsemiş laik olmuş kimselerle bu kimseleri aynı kefeye koyuyorsunuz? Yani bir kimse kalben ve zahiren Küfrü istiyorsa bu kişi kafirdir, tamam. Ancak kalben, kalben demokrasiyi inkar etmişse, laikliği inkar etmişse, ancak zahiren bunları yapıyorsa, bu kimse için zalim din, fasık din. Çünkü bu kimse, ey sizin istediğiniz şeriatı veya Allah'ın hükmünü istemekte. Bunları beyan ediyorlar. Dolayısıyla insaflı olmak gerekir. İnsaflı olmak gerekir ve bu konuda Allah'tan korkmak gerekir. Ve ben şunu söylüyorum. Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğiz diyen arkadaşlar, madem Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafir oluyor, o zaman şunu demeniz gerekir. İçki içen kimse, ben soruyorum içki içen kimse Allah'ın indirdiğiyle mi hükmediyor? Hayır. İçki içmek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek değildir. Zina eden Allah'ın indirdiğiyle mi hükmediyor? Hayır. Zina eden de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Peki gelelim biraz daha ileriye. Kişi yalan söylediği zaman Allah'ın indirdiğiyle mi hükmediyor? Hayır. Kişi eşine zulmederse, çocuklarını döverse ve buna benzer bunlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek midir? Hayır. Peki nasıl oluyor da? Bütün bunları yaparken bizler, insanlar bunları yaparken kafir olmuyorlar da, bu ayeti getirip yöneticilere dayandırmak, nasıl bir zulümdür? Hiç düşündünüz mü? ehl sünnet, büyük günah işleyeni tekfir etmemiştir. Onu helal addetmedikçe, yani kalben, itikaden, haramı helal yapmadığı sürece, onlar büyük günah sahibidir. İçki içen birisi, İçki içen birisi, o içtiği içkiyi bu helaldir. Böyle bir zamanda haram yoktur veyahut böyle bir yasak tanımıyorum derse itikaden ey bu kişi e, itikaden küfretmiştir yani büyük küfürdür. Ancak evet bu içki Allah bunu haram kıldı ancak ben bunu içiyorum Allah beni affetsin müftelayım derse bu kişiyi nasıl tekfir edebilirsiniz? Abdullah ibn Himar'ın halini düşünün. Abdullah ibn Himar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerindendi. Ve bu kimse içki içiyordu. Cahiliyeden böyle bir kalıntı vardı onda. Ey arada bir böyle bir suç işliyordu ve sonra gelip Resulullah'a Aleyhisselatü Vesselam Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana had uygula diyordu. Çünkü ben içki içtim. Kendini ele veriyordu. Allah Resulü ve Vesselam onun haline bazen gülerdi ve had uygulardı. Bir gün ona celde vurulurken yani sopa vurulurken had uygulanırken bir tane sahabe buna sövdü. Yani ağır söz söyledi. içki içmesinden ötürü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi ki: "Ve la tesubbu himara." Himara sövmeyiniz dedi. "İnnehu yuhibbu Allah ve O Allah ve Rasulünü seviyor dedi Ali sallallahu Dikkat edin. Ya da Hatib bin Ebi Bel ta meselesi. Hatib bin Ebi Beltao mektubu gönderdi. Ancak onun kastı kafirlere yardımcı olmak değildi. Kafirlere, ya, e, Müslümanlara karşı yardım etmek olmadığından, kendi ailesini korumak olduğundan ey normalde bu amelen küfürdür. Yani ameli bir küfürdür. E, eğer bunu müşriklere yardım etmek, kafirlere yardım etmek gayesiyle yapsaydı bu büyük küfür olacaktı. İtikadi küfür olacaktı. Ancak Aleyhisselatü Vesselam ona sorduğu zaman dedi ki hayır ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben biliyorum ki Allah Allah'ın sana vaadi haktır ve sen muzaffer olacaksın. Ancak benim Mekke'de kimsem yok ailemi korusunlar diye ben onlara böyle bir şey yazdım. Böyle bir mektup gönderdim. Ve mesele daha geniştir. Ancak bu kadarını söylemek yeterlidir. Müslümanların daha akıllı davranmaları şu zor günlerde ülke Ülkeye fayda sağlayacak kimselerin iş başında olması ve tabiri caizse hepimiz bir geminin içerisindeyiz. Bu gemi delinirken bize ne ya bizi ilgilendirmiyor ee, biz, biz buna bakmayız gibi ee, bir düşünceyle uzak kalmak hepimize zarar verecektir. Ve ben son olarak bazı arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum diyorum ki Çocuğunuzu okula verirsiniz, isterseniz ki öğretmen, namaz kılan birisi olsun. Yani bir tane nusayri veya bir komünist, kemalist birisi olmasın değil mi? Evet. Bu konuda bu duyarlılığı gösteriyoruz. Peki bütün ümmeti ilgilendiren bir meselede. Dikkat edin ümmeti ve yani ben demiyorum Türk milletini, Çünkü bugün Erdoğan'ın iş başında kalmasını isteyen... Gerçekten zulme uğramış olan Müslümanlardır. Filistin'inden tutun, Suriye halkından tutun ve daha birçok kimse. Ve gerçekten eğer CHP iş başında olsaydı siz Suriye'nin halini düşünebiliyor musunuz? Siz sanıyor musunuz 2 milyon mülteci Türkiye'ye girebilirdi? Bu insanlar orada ölüme terk edilirdi. Neler neler olurdu? Yani bunların hesabını yapmak gerekir. Dolayısıyla şu örneği vermek mümkün. Mahallede bir muhtar seçimi olsa, bir tanesi Ayyaş, eğer göreve gelirse böyle, mahallede içki içilmesini arttıracak. Sokaklarda kahvelerin, kahvehanelerin, kıraathanelerin, sokağa masa kurmalarını, kağıt, kumar oynamaları için sağlayacak bir muhtar adayı var. Bir de emin vasıflı, gerçekten mahalleyi toparlayacak fitneleri veya fesadı azaltacak bir muhtar adayı var. Yok ben oy vermem dediğiniz zaman sizin o mahalleye faydanız ne olur sizce? Dolayısıyla bütün bunlarda nasıl ki hassasiyet gerekiyorsa ümmeti ilgilendirecek meselelerde de e, hesabın iyi yapılıp gerçekten de Erdoğan'ın veya onun Yapısının desteklenmesi gerekiyor. Bugün en iyisi bu görünüyor. Yarın daha iyisi olabilir veya yarın Allah Azze ve Celle bunlar eliyle davetin önünü açar. Ve sizler davetçi Müslümanlar İslam'ın yayılması için gayret gösterir. İşte o zaman hep beraber oy vermekten yüz çeviririz. Niçin? Çünkü artık hak tarafla batıl taraf saflar ayrılmıştır. O zaman Allah'ın hükmü aramızda tecelli eder. Bu sebeple bu sebeple Muhammed Kutup'tan tutun ki Seyyid Kutup'un kardeşidir. Allah rahmet etsin. Geçenlerde vefat etti. Muhammed Kutup gerçekten desteklenmesi gerektiğini söylüyordu. Türkiye'de partileşmek gerektiğini söylüyordu. Onu takip edenler göreceklerdir. Çünkü Türkiye hiçbir yere benzemez diyordu. Arap ülkeleri gibi değil diyordu. Biliyorsunuz bu ülkede... ...harf devrimi yapıldı. İnsanlar cahil bırakıldı. inkılaplar yapıldı. Atalarımızdan bir şey alamadık. Babalarımızdan bir şey alamadık. Efendime söyleyeyim... Ee, ...camiler ahırlara çevirildi. Ezanlar Türkçe okutturuldu. Kur'an okumak ve öğrenmek yasaklandı. E ana dilde Arapça olmayınca... ...nereden İslam öğrenilecek... Yasalarla her şeyin önünü kapatmışlardı. İşte 1950'li yıllarda Menderes'in başlattığı ve günümüze kadar gelen bazılarının yaptığı biraz Müslümanların nefes almasını sağlayan kimselerle bu günlere bu noktalara gelinmiştir. Biz demokrasiden beriyiz, biz kemalizmden beriiz, biz beşeri sistemlerden beriiz. ancak bugünkü maslahat şeriatın yayılması ve anlatılabilmesi için e, bu partiye oy verilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla Müslümanların akıllı davranmaları ve Müslümanların kendilerine fayda sağlayacak şeyleri maslahatı gözetmeleri gerektiğine inanıyoruz. Ve bu konuda da bir küfür söz konusu değildir. Ayetler slogan şeklinde kullanılıp onun bunun tekfir edilmesi dikkat edin büyük alimlerimizin yaptığı iş değil yani ilim ehlimiz çıkıp demiyor ki şu kafir şu kafir şu kafir hep böyle gençlerden oluşan efendime söyleyeyim hamasi duygularla yaşayan kimselerin yaptığı bir şeydir İnşallah bu konuda ee, maksadım hasıl olmuştur İnşallah doğru anlaşılırım Allah azze ve celle e, biliyor ki eğer biz demokrasiden razı olmuş olsaydık, demokrasiye göre giydirirdik kızlarımızı, eşlerimizi, efendime söyleyeyim. Veya bizim halimiz böyle olmazdı. Allah'ın hükmünden beri olurduk. Allah muhafaza. Ancak biz gücümüz yet yettiği yerlerde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye çalışıyoruz. Gücümüz yetmediği yerlerde de hükmedilmesi konusunda e, davet edip tebliğimizi sunmaya gayret ediyoruz İnşallah arzumuz şeriattır hedefimiz şeriattır biz bu konuda çalışmalarımızı devam edeceğiz bütün müslümanlar bu konuda çalışmalarını sürdürsünler ancak bir de gücümüzü aşan yasalarla oluşabilecek şeyler var bu konuda da bu kimselerin desteklenmesi ümmete fayda sağlayacaktır en doğrusunu bilen Allah subhanahu ve tehaledir وهذه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد